1301 Tavaf-ı mahiyeti ve bu davudun bir diğer rivayetinde şöyle denir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam düzme yaptı. İhtilamda bulundu. Tek bir getirdi. Sonra 3 tavafta remel yaptı. Müslümanlar Mekke'ye varınca Kureyş'in nazarından gizleniyor. Gizlenince de normal yürüyüşe geçiyor. Sonra tekrar karşılarına çıkınca bu sefer yeniden remele geçiyorlardı. Onları böyle remel yaparken canlı ve kıvrak gören Kureyş bunlar ceylanlar gibiymiş diyorlardı. İbn Abbas remel sünnettir demiştir. 1302 Tavaf esayın mahiyeti Ebu Tufe'e rivayetle Allahu an anlatıyor. İbn Abbas rivayetle Allahu an edin ki Kabe'nin etrafında tavaf yaparken ilk üç şavtında remel son 4 şavtında da normal yürüme yapmak sünnet midir? değil midir Senin kavmin buna sünnet diyorlar İbn Abbas radıyallahu anhuma bana şu cevabı verdi Hem doğru söylemişler hem de gizlemişler Yani hem doğru söylemişler hem de gizlemişler demekle neyi kastediyorsun diye açıklama istedim anlattı Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye Umre etüğü bir kaza için gelmişti Müşrikler Muhammed ve Asya'ba da kabeyi tavaf edemez dediler. Müşrikler onu kıskamıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam Asya buna 3 hafta remel yaparak, 4 hafta da normal şekilde yürümelerini emretti. Ben tekrar, İbn Abbas radıyallahu anhüma, Bana Safa ile Merve arasındaki tavafı binerek yapmanın sünnet olup olmadığını haber ver. Zira senin, Kalmin bunun sünnet olduğunu söylüyorlar dedim. Bana şu cevabı verdi. Hem doğru söylemişler. Hem de kizmetmişler. Hem doğru söylemeleri. Hem de kizmetmeleri demektir diye ben tekrar sorunca açıkladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye umre için geldiği zaman Mekkeli ahali etrafını çokça sarmış. İşte Muhammed. işte Muhammed diye sıkıntı veriyorlardı. Hatta. Genç kızlar bile evlerden çıkmışlardı. Resulullah ve vesselamın huzurunda yol açmak için halka vurulmazdı. Halk başına üşüsünce, bu sebeple o da hayvana bindi. Aslında sayı yayan yapmak binerek yapmaktan etaldir. Ebu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma Müslim'deki rivayete ziyade olarak şunu söyler. Kudeviye müzakereleri sırasında Kureyşliler, Muhammed'i ve arkadaşlarını bırakın, böcekler gibi ölsünler dediler. Mütakip sene umre yapmak şartı üzerine sultantlaşması yapılınca, Resulullah aleyhissalatu ve selam Mekke'ye geldi müşrikler de Kuay An tepesi yönünden geldiler. Aleyhissalatu ve selam Efendimiz ashabına, Beytullah'ı üç hafta demel yaparak tavaf edin dedi. Bu bütün ümmete şamil bir sünnet değildir. Safa ile Merve arasındaki say ile ilgili olarak Ebu Davud'da gelen açıklama, yukarıda kaydedilen Müslim rivayetindekinin aynıdır. Ancak Ebu Davud'da şu ziyade dahi yer alır. Resulullah aleyhissalatu vesselam, halk, sözlerini daha iyi işitsin, yerini daha iyi görsün ve elleri ona ulaşmasın diye bir deveye bindi. 1303, Tavaf Esay'ın mahiyeti, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'ı, 7 Şavttan 3'ünü hızlıca yaptığı ilk tavafta, Hacer-i Esve'de istilam gördüm. Bir rivayette şöyle demiştir. Safa ile Merve arasında sayh ederken Selçukur'un da koşuyordu. Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hacer-i Esve'den Hacer-i Esve'de 3 tur hemen yaptı. 4 turda yürüdü. Sonra iki dekat namaz kıldı. Yani tavaftan sonra. Sonra da. Hem Haçkı'la hem de Umre'de Safa ile Merve arasında tavaf yaptı. 1304 Tavaf Esay'ın Mahiyeti H.Z. Cabir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam Mekke geldi. Doğru mescidi harama girdi ve Hacerul Esvedi istilam buyurdu. Sonra sağ kolu üzerinde ilerleyerek üç tur emel yaptı. Dört turda yürüdü. Sonra makamdı. İbrahim'e geldi ve siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Bakara 125 ayetini okudu. Ardından makam. Beytullah'la kendi arasında olacak şekilde iki rekat namaz kıldı. Bu namazı bitirince tekrar Hacerul Esve'de geldi ve istilamda bulundu. Sonra Safa ve Merve'ye gitti. Zannedersem orada. Şüphe yok ki Safa ve Merve Allah'ın şiha Bakara 158 ayetini okudu. 1305 Tavaf Esra'ın mahiyeti i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı radıyallahu anhüme ilan eden umre yaptılar. Bu umrede Beytullah'ı remel yaparak tavaf ettiler. Bu tavafta ridalarının bir ucunu sağ koltuklarının altına koymuşlar. Diğer ucunu da sol omuzlarının üzerine atarak hızlı yapmışlardı. 1306 Tavaf Esay'ın Mahiyeti Uğre Rab'i Allah'u An anlatıyor. Abdullah İbn-i Umre maksadıyla tenimde ihrama girdi. Sonra ben onu Beytullah'ın etrafında, üç hafta koşar gördüm. 1307 Tavaf Esay'ın Mahiyeti i̇bn Ömer Rab'i Allah'u An hümaden anlattığına göre İbn Ömer radıyallahu anh Mekkede ihrama girdiği zaman ne Beytullahı tavaf eder, ne de safar ve merve arasında sayda bulunurdu. Bunların yine dönüşü yapardı. Mekkede ihrama girdiği zaman Beytullahı tavaf edecek olsa remel yapmazdı. 1308. Tavaf esain mahiyeti. İbn Abbas radıyallahu anh’ma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. İfaza tavafının yedi şartında da remelde bulunmamıştır. 1309 Tavaf Esay'ın Mahiyeti, Eslem Mevla Ömer i̇bn hatta Hattab anlatıyor. Ömer i̇bn hatta Hattab adıya Allahu dinledim. Diyordu ki, Bugün Allah, İslam'ı hakim ve güçlü kılmış, Küfür ve de bertaraf etmiş olduğuna göre remel yapmanın ve omuz açmanın ızzıbana gereği var. Ancak bununla beraber, bizler, Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikte yapmış olduğumuz şeylerden hiçbirini bırakmayız. 1310. Tavaf ve mahiyeti. Yala ibnu Ümeyr adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir bürde ile hızlı yapmış olarak tavaf etti. Hadisin Ebu Davud'daki versinde yeşil bir bürde denir. Abdurrahman ibnu Safwand adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı. Ashabı ile birlikte kahveden çıkarken gördüm. Beytullah'ı kapısından hatime kadar istilam ettiler ve Beytullah'ın üzerine yanaklarını koydular. Bu sırada Resulullah aleyhisselatu ve selam ortalarındaydı. 1311 İstilam Abis İbn-i Rebi'a Rahimehullah anlatıyor. Ben Hazreti Ömer radıyallahu anh-i Hacerul Esved'i öperken gördüm. Onu hem öptü hem de Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamı seni öper görmeseydim. Seni asla öpmezdim dedi. 1312 İhtidam i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhissalatü ve selamı kaleden sadece iki rükmünü öperken gördüm. Bunlar da iki rükmü yemanidir. 1313 İhtidam Bir rivayette i̇bn Ömer radıyallahu anhümayin şöyle dediği belirtilmiştir. Ben, şu iki Yemani Lükne ve Hacerül Esrede Resulullah'ın istidam ettiğini görevden beri rahat halde de olsam, sıkışı halde de olsam istidamda bulunmayı, hiç terk etmedim. 1314 İstidam, Şeyhe'nin Buhari ve Müslümin'e bir diğer rivayetinde Nafi der ki, Ben i̇bn Ömer radıyallahu anh'i tavaf yaparken gördüm. Hacerul Esvedi eliyle istidam ediyor. Sonra da elini öpüyordu. 1315 İstidam Ebu Davud ve Nesai'deki bir rivayet şöyledir. i̇bn Ömer anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Tavafın her şartında rükm-i yeman Hacerul Esvedi istidam etmeyi terk etmezdi. 1316 İstidam Buhari ve Nesai'de gelen bir diğer rivayet şöyle. Bir adam İbni Ömer radıyallahu anhümar Hacerul Esved'i istilam etme hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı. Ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı, onu hem istilam eder hem de öper gördüm. Adam tekrar sordu. Pekala, sıkışacak olsam, bana galebe, çalacak olsalar. Ne yapayım İbni Ömer radıyallahu anhümar kızgın bir eda ile. Sorusu Yemen'de batasıca. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı onu hem ihtiram eder hem öper gördüm. 1317 ihtiram. Ân İbnü Şuaib babası tarikıyla bildiriyor. Abdullah lakibi babasıdır. Tavafta bulundum. Kabe'nin arka kısmına gelince istiazede sığınmada bulunuyor musun dedim. Ateşten Allah'a sığınırım dedi ve yürüdü. Hacerü'l Esved'e kadar gelip ihtiramda bulundu. Hükmü ile kapı arasından mültezinde durarak göğsünü, yüzünü, kollarını ve avuçlarını şöyle yamadı. Onları iyice açarak gösterdi ve sonra, ''İşte Resulullah'ı aynen böyle yaparken gördüm.'' dedi. 1318 İhtidam, Ebu Tufeyd anlatıyor. Ben Hazreti İbn Abbas ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile birlikte idim. Muaviye radıyallahu anh Hazretleri her hükme uğradıkça İstilam'da bulunuyordu. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme kendisine. Resulullah aleyhissalatu selam sadece Hacerül Esvet ve Rükn-ül Yemani'den başka yeri istilam etmezdi dedi. Hazreti Muaviye şu cevabı verdi. Beytullah'tan hiçbir şey ihmal edilmez. İbn-i bütün rükünlere köşelere istilamda bulunurdu. 1319 İstilam Hazal-ı i̇bn Ebi Süfyan İbni Abdirrahman Rahime anlatıyor. Tavus merhumu tavaf yaparken gördüm. Lükne gelince Hacerul Esvet üzerinde izdiham bulursa sıkışıklık yapmaz. Geçer giderdi. Boş ve müsait bulursa üç sefer öperdi. Sonra şunu söyledi. Ben İbn Abbas radıyallahu anh'ımı aynen böyle yaparken gördüm. İbn Abbas'a H.Z. Ömer radıyallahu anh'i aynen böyle yaparken gördüm dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselamı böyle yaparken gördüm. dedi. 1320. İslam. Urve İbnu Sübeyrahimullah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam İbnu Aufradı Allahu Anha. Ey bu Muhammed, Rüknül Esvedi nasıl İstilam etti diye sordu. İstilam ettim ve bıraktım deyince, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam doğru yapmışsın dedi. 1321. İstidam, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Kendisine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'anin, hıcırın bir kısmı Beytullah'tan değildir dediği haber verilince şunu söyledi. Allah'a kasen olsun. Şehit Ayşe bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'tan işitmiş ise, kanaatim o ki, Resulullah ve vesselam şu, iki rükmün istidamını, Bunlar beytin temelleri üzerinde olmadıkları için terk etmiş olmalıdır. Kezár halk da bu sebeple tavaslı hücruğ gerisinden yapmaktadır. 1322 İslam. Bu beyt İmam Ömer anlatıyor. İmam Ömer adı Allahu iki lüks geldiği zaman öpmek için bunlar üzerine abanır. Sıkışıklık yapardı. Kendisine, ey bu Abdurrahman dedim. Sen Resulullah'ın diğer ashabının hiçbirinde görmediğim şekilde bu lükünlere abanıp sıkışıklık yapıyorsun sebebi nedir? Bana şu cevabı verdi. Ben böyle yapıyorsam, Resulullah ve Selam'tan şunu işittiğim içindir. Bu iki lükünü mersi etmek günahlara kefarettir. Keza Resulullah ve Selam'tan şunu da işittim. Kim şu Beytullah'ı bir hafta boyu tavaf eder ve sayarsa bir köle azat etmek gibidir. Keza şunu da söylediğini işittim. Kişi hava için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar. 1323 İstidam Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki Mültezem Hükmü ile kapı arasıdır. 1324 İstidam Abdurrahman İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Bir adamın şöyle söylediğini işittim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ömer İbn-i Hattab Rabiallahu Anha. Ey Ebu Hafs! Sende fazla kuvvet var. Hacerul Esved'i öpeceğim diye zayıfa eziyet vermesin. Lüknü boş görürsen yanaşarak istidam et. Değilse tekbir getirip geç dedi. Sonra adam şunu söyledi. Heze Ömer Rabiallahu Anhin bir adama şunu söylediğini işittim. İnsanlara fazla kuvvetinle eziyet verme. 1325 İstilam Nafi anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu anh her yedide iki rekat namaz kılardı. 1326 İstilam Urekhimehullah anlatıyor. İbn Sübev yedilerin arasını birleştirir ve yürüyüşü hızlandırırdı ve Hazreti Ayeş radıyallahu anh Han'in de böyle yaptığını söylerdi. Ancak en sonda her yedi için iki rekat tavaf namazı kılardı. 1327 İstilam Bir diğer rivayete. İbn-i Tecir'den sonra tavafta bulunduğu, iki rekat namaz kıldığı, tavaf edince hızlı yürüdüğü belirtilir. 1328 İstilam H.Z. hizmet eden bir kadının rivayetine göre, H.Z. Ayşe Allahu anha kendisiyle birlikte kesintisiz, 74 tavaf yapmış. Her bir yedinin ardından kılınması gereken iki rekatli tavaf namaz en sonda ar arda kılmıştır. Hazreti Ayşe Allahu Anh'a ilaveten demiştir ki, Her bir şartın sonunda rükmü, istidam müstehabdır. 1329 İstilam. Abdurrahman İbni Abdülkar'ı anlatıyor. Ömer İbn Hattab Allahu Anh ile, Sabah namazından sonra tavaf ettik. Hazreti Ömer tavafı tamamlayınca güneşe baktı ve doğduğunu göremedi. Devesine binip Zutavana mevkiye kadar geldi. Orada devesini durdurarak iki rekat tavaf sünnetini kıldı. 1330 İslam. İsmail İbn Ümeyye merhum anlatıyor. Zübeyr'e ata Farz namaz iki rekatlık tavaf namazının yerinde tutar diyor. Ne dersiniz dedim. Şu cevabı verdi. Sünnete uymak daha iyidir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yedi şartlı bir tavaf yaptı. Mutlaka onun için iki rekatli bir tavas namazı kılmıştır. 1331 İstidam H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam İki rekatli tavas namazında iki ihlas süresini yani kul i kafirun ve Kul-i Eyl-Hel-Kafirun ve Kul-i Eyl-Hel-Kafirun ve Kul-i Eyl-Hel-Kafirun Mesela mahallinde mesela yürürken görüp kendisine koşma mahallinde yürüyor musun dedim. Bana koşsaydım Resulullah ve selamı koşuyor görmüşüm demektir. Yürüdüysen Resulullah ve selamı yürür gördüm demektir. Şimdi ben başlı bir insanım. 1333 İhtiram H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Safa'dan indiği zaman normal yürürdü. Ayakları vadinin tabanına değince de koşardı. Koşması vadi tabanının bitimine kadar devam ederdi. 1334 ihtilam. Yine Hazreti Cabir adey Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamı Mescid-i Haram'dan çıkıp Safa'ya yönelirken Allah'ın başladığı ile başlayalım. Beyt saye Safa'dan başladığını gördüm. Rezin, Ebu Hübeyre radıyallahu anh'ten naklen şu ilavede bulundu. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Safa'ya çıkınca oradan Beytullah'a baktı. Ellerini kaldırıp dilediği şekilde Allah'ı zikretmeye koyuldu. 1335 İstidam, İdn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Safa ile Merve arasında Vadinin dibinde koşmak sünnet değildir. Burada cahiliye ehli koşar ve şöyle derdi. Batayı vadinin dibini biz ancak koşarak geçeriz. 1336. Safi Safiye bin Tuşebe anlatıyor. Bir kadın dedi ki. Resulullah aleyhissalatu ve selamü. Safa ve Merve tepeleri arasındaki vadinin dibinde vadi ancak koşularak kat edilir diyerek yürürken gördüm. 1337. İstidam. Zühri merhum anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma'ya sordular. Sen Resulullah aleyhissalatu ve selam safa ile merve arasında remer yaparken hızlı koşarken gördün mü? Evet. Dedi. İnsanlardan bir cemaatle birlikteydi. Hep birlikte koşuyorlardı. Ben onları onun koşusuyla koşuyor görüyordum. 1338 Tavaf Esay'ın ahkamı i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Beytullah etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun. 1339 Tavaf Esay'ın ahkamı, Nisai'nin bir başka rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Tavaf sırasında az kelam edin. Zira sizler namazdasınız. 1340 Tavaf Esay'ın ahkamı, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve daha açıkçında bir deve üzerinde tavaf yaptı. Lükne bir bastonla istigam buyurdu. Bir rivayette, Lükne her gelişinde, ona elindeki bir şeyle isaret buyurdu denmiştir. 1341, Tavaf Esay'ın ahkamı, bu Davud'da gelen bir diğer rivayette, Resulullah ve selam Mekke'ye geldiği vakit hastaydı. Bu sebeple bineyi üzerinde tavaf etti. Tavaf sırasında rükünün karşısına her gelişte onu bastonu ile selamladı. Tavafını bitirince, devesini ıhtı ve iki rekat namaz kıldı. Denir 1342 Tavaf Esay'ın Ahkam'ı H.Z. Ayhe Rabiyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam halk kendinden uzaklaştırılır endişesiyle deve üzerinde tavaf etti ve rükünü istidam buyurdu. 1343 Tavaf Esay'ın Ahkamı Müslim ve Ebu Davud'un İbn Abbas radıyallahu anhümatan kaydettikleri bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah ve Vesselam rükne beraberinde bulunan bir bastonla istidamda bulunuyor ve bastonu öpüyordu. 1344 Tavaf Sayın Ahkamı Ümmü Seleme Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a hasta olduğumu söyledim. Bana. Öyleyse. İnsanların gerisinden. Bir hayvan üzerinde tavaf et dedi. Ben. Resulullah aleyhissalatu Vesselam selam Beytullahın bir an tarafından namaz kılarken tavaf ettim. O namazda Vettür ve Kitab-i süresini okuyordu. 1345. Tavaf ve. Sayın Ahkamı ve, ve İmam Abdurrahman anlatıyor. Bir adam, İbn Ömer Rabbil Allahu anhumaya, vatfe yerine gelmezden önce beytullahı tavaf etmem uygun olur mu diye sordu. İbn Ömer Rabbil Allahu anhumac evet deyince, adam, ama İbn Abbas Rabbil Allahu anhuma, vatfe yapmadan beytullahı tavaf etme dediler. İmam Ömer Rabbil Allahu anhumade. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hac yaptı. O zaman Vatfe yapmadan Beytullah'ı tavaf etti. Ve dahi, şahit sözünde sadık değsen Resulullah Aleyhissalatu ve selamın sözüyle alman daha doğrudur. İbn Abbas'ın kavliyle almam eder. 1346 Tavaf-ı Ahkamı İbn Abbas Radiyallahu Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve daha açıkçılığında Mekke'ye geldi. Tavafını yaptı. Safa ve Merve arasında sayetti. Geldiği zaman yaptığı bu ilk tavaftan sonra, Arafat'tan dönünceye kadar Kavriye'ye yaklaşmadı. 1347 Tavaf Sayın Ahkam'ı Cübe'i i̇bn Mutim Mutim Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ey Abdümenaf oğulları! Sizden kim halkı idarede bir sorumluluk eruhde ederse Beytullah'ı gündüz veya gece herhangi bir saatte ziyaret edip namaz kılanı sakın memetmesin. 1348 tavaf el sayın ahkamı Ebuz cbel el ki anlatıyor İbn Abbas sıra Allahu an Hüali 2 namazından sonra yedi kere tavaf edip hücresine çekildiğini gördüm artık orada ne yaptığını tavaf namazı kılıp kılmadığını bilmiyorum Ebuz cübel devamla dedi ki ben Beytullah'ın sabah namazından sonra, güneş doğuncaya kadar, ikindi namazımdan sonra da güneş batıncaya kadar boşaldığını, kimsenin tavaf etmediğini gördüm. 1349. Ziyaret tavafı, İbni Abbas ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Yevni Nahde kurbanın birinci günü tavafı geceye tehir etti. Bir başka rivayette, ziyaret tavafını denmiştir. Beyt-i Atiki tavaf etsinler. Açık 29 ayetiyle emredilen tavaf bu tavaftır. 1350 Ziyaret Tavafı, Nafi, i̇bn Ömer R.A. den naklen diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yemin-i Nahir ve İfaza ziyaret tavafını yaptı. Sonra dönüp öğle Yemin'e kıldı. 1351 Beda Tavafı, İbn-i Abbas R.A. anlatıyor. Alp Haççın bitmesiyle her tarafa dağılıyordu. Resulullah ve selam. sakın kimse, son vardığı yer Beytullah olmadıkça bir yere gitmesin buyurdu. 1352, Veda Tavafı, Muatta'da geldiğine göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Haççı ve Nasik'in en sonuncusu Beytullah'ı Tavaf'tır. Muatta'da kaydedilir ki... Hazreti Ömer Allahu anh Veda Tavafı yapmadan adılan birisini Meryüz Zahram denen yerden Veda Tavafı yapmak üzere geri çevirdi. 1353 Veda Tavafı İbn-i Abbas Rab'yallahu anhüma kadın hayırlı olduğu takdirde Veda Tavafı yapmadan yola çıkmasına ruhsat verildi demiştir. 1354 Veda Tavafı bir rivayette şöyle gelmiştir. Halka son varacakları yerin Beytullah olması emir buyuruldu. Ancak hayızı kadına ruhsat verildi. 1355 Veda Tavafı H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın zevcelerinden Safiye bin Tuhiye Allahu anha hayız oldu. Durum Resulullah aleyhissalatu ve selama haber verilmişti. O bizi burada hapis mi edecek dedi. Kendisine Safiye'nin tavafı ifadayı yapmış olduğu söylenince Öyleyse hayır Beklemenize gerek yok yola çıkınız açıklamsında bulundu 1356 vedar Tavafı amre merhum anlatıyor H ve acer adıyallahu anha beraberinde kadınlar olduğu halde açıkacakse kadınların hayır olu vermelerinden korkardı Bu sebeple ev iyi mahirde kurbanın birinci günü hemen onlara öncelik tanır ve derhal ifaat havaflarını yaptırırdı ifazaat havaflarını yaptılar mı Artık onları temizlensinler de veda tavafı da yapsınlar diye beklemez. Kadınlar hayırlı iken hemen Medine'ye dönmek üzere yuva. Çıkardı. 1357. Erkeklerin kadınlarla karışık tavafları. İbnü i Üreç anlatıyor. Ata. Bana İbnü Hişam'ın kadınları erkeklerle karışık olarak tavaftan yasakladığı zaman dedi ki. O bunu nasıl yasaklar? Resulullah ve selamın zevceleri bile erkeklerle birlikte açıkçı ettiler. Ben hataya sordum. Onların beraber açıkçıları örtümü emrinden önce miydi? Sonra mıydı? Evet. Kasem olsun buna. Ben örtümü emrinden sonra şahit oldum diye cevap verdi. Ben tekrar sordum. Pekala erkeklere nasıl karışırlardı? Şu cevabı verdi. Erkeklere karışmazlardı. Hazreti Ayşe Allahu anh'a erkeklerden ayrı olarak tavaf ederdi. Onlara karışmazdı. Hatta bir kadın kendisine. Ey mininlerin annesi. Yürü Hacer'in esrede elimizi değerek İslam edelim. Demişti de Hazreti Ayşe ona. Sen dilediğin şekilde git deyip kendisi gitmekten imtina etmişti. Onlar geceleyin kim oldukları bilinmez halde çıkarlar. Erkeklerle beraber tavaf yaparlardı. Beytullah'a girmek istedikleri zamanda, erkeklerin tamamen çıkarılmış olmalarına kadar durup beklerler. Sonra girerlerdi. Ata devamla. Ben Mekke Kadısı Ubeyd İbni Umeyr ile birlikte, Müzderife'deki Sebir Dağı'nda mücavir yani ikamet eder olan Hazreti Ayşe radıyallahu anh hanin yanına giderdim dedi. Ben hemen sordum. Pekala Hazreti Ayşe'nin örtüsü neydi? Keçeden yapılmış küçük bir Türk çadırının içindeydi. Çadırın bir perdesi vardı. Ayşe radıyallahu anha ile bizim aramızda bu perdeden başka bir şey yoktu. Ben Hazreti Ayşe'nin üzerinde gül rengiyle bir zıbım gördüm. 1358 Hıcırın gerisinde tavaf, Ebu Sefer Said i̇bn Muhammed anlatıyor. i̇bn Abbas radıyallahu anha'ıma işittim. Diyordu ki, Ey insanlar! Size söyleyeceğimi benden dinleyin. Bir haret söyleyeceklerinizi de bana dinletin. i̇bn Abbas şöyle dedi. i̇bn Abbas böyle dedi diye kafadan atmayın. Beytullah'ı kim tavaf edecekse hücrum gerisinden tavaf etsin. Oraya atin demeyin. Zira cahiliye devrinde kişi emin edip kamçısını veya ayakkabısının tekini yahut yayını atardı. 1359. Safa ve Mare arasında say. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Ne Resulullah ve selam ne de Ashab-ı Kiram Allahu Anh Hüme Safa ile Merve arasında birden fazla tavaf bulunmadı. Bu da ilk defa yaptıkları tavaf idi. 1360. Safa ve Merve arasında say. i̇bn Abbas Radıyallahu Anh Hüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Kabeyi başına yuvar veya başka bir şey takılmış halde tavaf eden bir adam görmüştü. Hemen yuvarı koparıp attı. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Burnuna geçirilmiş bir halka ile birisini yeden bir adam görmüştü. Derhal halkayı kopardı ve adama elinden tutarak git diye emretti. 1361 Safa ve Mare arasında say, İbn-i Müleyke anlatıyor. H. Z. Ömer radıyallahu anh, Beytullah'ı tavaf eden cüzdanlı bir kadın görmüştü. Hemen, ey Allah kahının cariyesi, insanlara eza verme. Sen evinde otursan kendin için daha hayırlı olurdu dedi. Kadın söz tutup evinde oturdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in vefatından sonra bir adam kadına uğrayarak seni haçkıdan yasaklayan kimse artık vefat etti. Çık evinden dedi kadın adama şöyle cevap verdi. Allah'a yemin olsun. Ben ona salken itaat edip ölünce isyan edecek kimse değilim. 1362 Safa ve Mare arasında say, Abdullah İbn-i anlattığına göre, yaşlanıp gözlerini kaybettiği vakit i̇bn Abbas radıyallahu anhüma tavaf sırasında refakat edip, hacer bir Esved'i takip eden hacer bir Esved ile kapı arasındaki kısımdan mültezen durdurmuş bu sırada i̇bn Abbas radıyallahu anhüma kendisine, bana söylendiğine göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam işte burada namaz kılarmış demiştir. Abdullah İbn-i Said de evet demiş. Bunun üzerine i̇bn Abbas, kalkıp orada namaz kılmıştır. 1363, Safa ve Merve arasında say, İmam Malik'e ulaştığına göre, saat, İbn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh, yani zaman bakımından daralmış. Vatfayı kaçırma endişesine düşmüş olarak Mekke'ye gelince, Beytullahlı Safa ve Merve'yi tavaftan önce, Arafat'a çıkar. Arafat'tan döndükten sonra tavafını ifa ederdi. 1364. Safa ve Merve arasında say. H Z A yer Allahu anha anlatıyor. Ve Sülullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Beytullahı tavaf etmek, Safa ve Merve arasında say etmek ve şeytan taşlamak Allahı zikre etmek için emredilmiştir. 1365. Tavaf dua. Abdullah ibn Sayy anlatıyor. Safa ile Merve arasındaki tavaf sırasında Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dua ettiğini işittim. Rabbimiz bize dünyada hayır ver, ahirette de hayır ver ve bizi ateş azabından koru. 1366 Tavaf es Dua Nafi Rahimehullah'ın anlattığına göre İbn Ömer Radiyallahu anh Ma'i Safa tepesi üzerinde şöyle dua ederken duymuştur. Ey Allah'ım, kitaplı mümininde ''Bana dua edin size icabet edeyim gafır altmış diyorsun. Sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden istiyorum. Bana hidayet verip İslam'ı nasip ettin. Onu geri alma. Son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasip et. Amin. Ya Aynı duayı biz de yapıyoruz. Kabul et.'' Rezin şunu ilave etmiştir. İbn Ömer, üç kere tekbir getirir ve şöyle derdi. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Bütün hamdler O'na aittir. O her şeye kadirdir. Bunu da yedi kere tekrarlardı. Merve dede. Her şartta aynı şeyleri tekrar ederdi. Redinin bu ilavesi de Muhatta'nın aynı babındadır. 127 Hadis 1367 Tavaf Esayda Dua Redinin bir rivayetinde şöyle denir. Bu 21 tekbir. 7- Tehlil eder. Bunlar arasında da dua eder. Allah'tan ister. Sonra tepeden inmeye başlar. Vadinin tabanına şimdilerde yeşil sütunlara varınca koşmaya başlar. Buradan çıkıncaya kadar koşar. Merve yamacına varınca normal yürümeye devam eder. Tepeye, zirveye çıkar. Orada durup, safa'da yaptıklarını aynen tekrar ederdi. Bunu 7 kere tekrarlar ve böylece sayını tamamlamış olurdu. 1368 Tavaf Esaid'e Dua H.Z. Cabir Anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu Ve Selam Safa tepesinde durduğu zaman Üç kere tekbir getirip sonra Allah'tan başka ilah yoktur O tektir O'nun ortağı yoktur Mülk O'nundur Hamd O'na aittir O her şeye kadirir derdi Ve bunu Üç sefer tekrar eder Dua okurdu. Aynı şey Merve tepesinde de yapardı. 1369. Tavaf Esay'da dua İbnü Şiha anlatıyor. İbn Ömer adı alâhu anhumayin tavaf sırasında terbiye getirmemesi, bunun meşru olmamasındandır. Bu sebeple oğlu Salim de tavafta terbiyeyi mekruh adletmiştir. İbn Uyeyine der ki, kendisine ihtilal edilip uyuyanlardan ata İbnus kayip hariç hiç kimsenin Beytullah'ın etrafında terbiye getirdiğini görmedim. Şaflı Hazretleri ve Ahmet İbni Hanber sessizce terbiye getirmeyi caiz bulmuşlardır. Ancak velia tavaf edince terbiye getirirdi. Hanefilere göre, terbiye, Zirhice'nin 10. günü yani bayramın 1. günü şeytana ilk taşın atılmasına kadar devam eder. O zaman bırakılır, 1370, Beytullah'a giriş, H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve selam mesul bir halde yanımdan çıkmıştı. Sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki, Kavya'ya girdim. Ancak pişman oldum. Yaptığım bu işi geri getirebilseydim. Girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum. 1371 Beytullah'a giriş, de şöyle denir. Yapmamış olmayı temenni ettim. Zira, Kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum. 1372, Beytullah'a giriş, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam, beraberinde Usami İbn-i Zeyd, Bilal, Osman İbn-i Talha radıyallahu anhüme olduğuna halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri giren ben oldum. Bilal ile karşılaştım ve hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabe'nin içerisinde namaz kılıp kılmadığını sordum. Evet dedi. İki Yemani direk arasında kaç rekat kıldığını sormayı unuttum. 1373 Beytullah'a giriş. Bir rivayette geldiğine göre i̇bn Ömer şöyle demiştir. Çıktığı zaman Bilal Allahu Anh'e sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeride ne yaptı cevaben? İki direk sağına. Birini de soluna aldı. Üç direği de arkasına aldı. O zaman Beytullah'ta altı direk vardı sonra namaz kıldı. 1374 Beytullah'a giriş. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Beytullah'a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rekat namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe'nin önünde iki rekat namaz kıldı. 1375 Beytullah'a giriş. Müslimin girdiği yer rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatü fetih fetihçemesi, devesi kaslanın üzerinde, olduğu halde ilerledi. Terkisinde de Üsame radıyallahu anh vardı. 1376, Beytullah'a giriş, bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Üsame'e ait bir devenin üzerinde gelip kabenin avlusunda deveyi bıhtı. Sonra, Osman İbn-i Talhar radıyallahu çağırdı ve, Kabenin anahtarını bana ver dedi. Osman annesine koştu. Ancak kadın vermekten imtina etti. Osman radıyallahu amin, Allah'a kasem olsun ya derhal verirsin veya şu kılıncım belimden hemen çıkacaktır diye hükredi. Bunun üzerine kadın anahtarı Osman'a hemen verdi. O da Resulullah aleyhissalatu vesselam'a getirin teslim etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam kabeyi açtı. Devamını önceki rivayetteki gibi zikretti. 1377 Beytullah'a giriş, yine Müslim'de kaydedilen bir rivayette, i̇bn Abbas, Abbas, radıyallahu anhüma şunu söyler, Sizler kabe-i tavafla emrolundunuz, içine girmekle değil, ve der ki, Üsame radıyallahu anh bana, Resulullah aleyhisselatu vesselamın, Beytullah'a girdiği zaman her tarafında dua ettiğini, dışarı çıkıncaya kadar namaz kılmadığını, Çıkınca Beytullah'ın önünde kapısına yakın yerde iki rekat kılıp, bu beyt, kıbledir dediğini haber verdi. 1378 Beytullah'a giriş, Buhari'nin girdiği yer rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah ve Vesselam kaviye girdi. İçeride altı direk vardı. Her bir direğin yanında bir miktar durdu. Dua etti. Ama namaz kılmadı. 1379 Beytullah'a giriş, Nisai de şöyle denmiştir. kalıya girdi ve her tarafında tesbihde bulundu. Namaz kılmadan çıktı. Makamın gerisinde iki rekat namaz kıldı. 1380, Beytullah'a giriş. Nisai'nin girdiği yer rivayeti şöyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalıya girdi. İlerledi. Kapıya yakın bulunan iki sütunun arasına gelince oturdu. Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra kalkıp kabenin arka cihetinden karşısına gelen kısma kadar yürüdü. Alnını ve yanağını sürdü. Allah'a hamdü senada bulundu. Dua ve istiğfar etti. Sonra kabenin her bir köşesine gitti ve her birini tek bir. Tehlil. Tesbih ve Allah Ka'la'ya sene, Dua ve istiğfarla karşıladı sonra çıkıp. Beytullah'ın ön yüzünde iki rekat namaz kıldı. Namazdan çıkınca. Bu beyt. Kıbledir dedi. 1381 Beytullah'a giriş i̇bn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye geldiği vakit içerisinde put olduğu için Beytullah'a girmekten imtina etti kaçındı. Onların çıkarılmalarını emretti. Hepsi de çıkarıldı. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhissalamin ellerinde fal okları bulunan heykelleri de çıkarıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce, Allah canlarını alsın, Allah'a kasen olsun. Onlar da bilirler ki, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam bu oklarla kısmet aramadılar. 1382, Beytullah'a giriş, Esremiyye adıya Allah'u anha anlatıyor. Hz Z, Osman da Allah'u anha dedim ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seni çağırdığı zaman sana ne söyledi? Bana şu cevabı verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana. Sana iki boynuza örtmeni söylemeyi unuttum. Zira Beytullah'ta namaz kılan kimseyi meşgul edecek herhangi bir şeyin bulunması doğru değildir dedi. 1383 Beytullah'a. Giriş HZ Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben kabeye girip içinde namaz kılmayı çok arzu ediyordum. Resulullah aleyhissalatu ve selam ellerimden tutup beni hücra soktu ve Beytullah'a girmek istiyorsan burada namaz kıl. Zira burası ondan bir parçadır. Senin kavmin kabeyi tamir maksadıyla yeniden inşa ederken, inşaatı kısa tutup onu Beytullah'tan hariç bıraktılar dedi. 1384 Beytullah'a giriş. Nisa'yı gelen bir diğer rivayet şöyle. Hz Z. Ayşe der ki ey Allah'ın Resulü. Dedim. Beytullah'a girmeyin mi? Bana şu cevabı verdi. Hıcra gir. Çünkü o da Beytullah'tan bir parçadır. 1385 Beytullah'a giriş. Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma. Kabeye girdi mi? Girince lüzü istikametinde yürür. Kapıyı arkasında tutar. Karşı duvarla arasında 3 liralık mesafe kalıncaya kadar düz yürür. Orada durup namaz kılar. Böyle davranmakla. Hazreti Bilal adıya Allahu amhin, Resulullah aleyhissallatu ve selam burada kıldı diye haber verdiği yerden namaz kılmayı kase Ancak İbn Ömer şunu da söyledi: Kişinin, Beytullahın içerisinde, dilediği noktada namaz kılmasında bir beys yoktur. 1386. Vatfeler ve hükümleri. H.Z. Z, Ayher Allahu amha anlatıyor. Kureyş ve onun dinine mensup olanlar. Cahiliye devrinde Büzlerife'de vartfe yapıyorlardı ve kendilerini hımsk denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat'ta vartfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hak, Peygamberine aleyhisselatu vesselam, Arafat'a gidip orada vartfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu ayet bu hususu, beyan eder. Sonra, İnsanların toplu olarak akın ettiği yerden sizi akın edin. Bakara 199.387 Vatfeler ve Hükümleri Bir diğer rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki Allahu Teala hazretlerinin haklarında. Sonra insanların toplu olarak akın ettiği yerden sizi akın edin. Bakara 199 ayetini indirdiği kimselerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha devamlı şu açıklamayı yaptı. İnsanlar Arafat'ta Vatfe yaparak oradan boşanırlardı. Ums olanlar ise, Müzdelife'de Vatfe yaparak oradan boşanırlar ve, Biz ancak Arafat'tan akın ederiz, derlerdi. Ancak, Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden sizi akın edin. Bakara 199 mealindeki ayet nazil olunca, Onlar da, Vatfe için Arafat'a çıktılar. 1388 Vatfeler Ve hükümleri Rezinde bir rivayet ilave etmiştir. Kureyş ve onun dininde olanlar ki bunlar Hums denen zümre diyorsunuz deriye yapıyorlar ve biz Allahu Teala'nın katiniyiz yani Beytullah'ın komşularıyız biz onun hareminden dışarı çıkmayız derlerdi Ebu bu seyare Arabı semeresiz bir Arap eşeğinin üzerinde Arafat'tan indirdi. 1389 Vatfeler ve hükümleri. Cübey ibn-i Mutim radıyallahu anlatıyor. Bir deveni kaybetmiştim. Arefemi aramaya çıktım. Resulullah aleyhissalatu vesselam Arafat'ta herkese vakfe yaparken gördüm. Hayretimden, vallahi bu biri. Burada ne işi var dedim. Kureyşliler, Umistan haddedilirdi. 1390, Vatfeler ve Hükümleri. Amin İbni Abdullah İbni Safvanin Yezid İbni Şeyban el-Ezdir Allahu anh'ten naklettiğini göre şöyle anlatmıştır. Biz, vakfe mahallinde Arafat'ta, Amr'ın imamdan uzak tuttuğu bir yerde vakfe yaparken, İbni Mirba el-Ensar yanımıza gelerek, Ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın size gönderdiği elçiyim. Efendimiz Hazretleri sizlere şu emri gönderdiler. Meşairleriniz üzere olun. Zira sizler, babanız İbrahim'in mirası üzeresiniz. 1391 Vakfeler ve Hükümleri Nübeyt İbni Şerit el-Eşca'yı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamu arafe günü, Kızıl bir devrenin üzerinde hutbe verirken gördüm. 1392 Vakfeler ve Hükümleri El-Adda İbni Halit İbn, Halid İbn Hevzi el-Amiri radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Beytullah Aleyhissalatu ve selamı Arafe günü bir devenin üzerinde üzembirlere basarak doğrulmuş halka ve verirken gördüm. 1393. Watfeler ve hükümleri. Zaid ibnu Ethlen beni damur eli bir adamdan, o da babası veya amcasından şunu nakletmiştir. Beytullah Aleyhissalatu ve selamı Arafatta bir inber üzerinde gördüm. 1394. Watfeler ve hükümleri i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam günü sabahı. Sabah namazını kılınca minadan hareket ederek Arafat'a geldi. Nemire'ye indi. Burası. Arafat'a gelen Ümera'nın indikleri yerdir. Öğle namazı vakti olunca Resulullah aleyhissalatu vesselam sıcakta Nemire'den yürüdü. Öğle ile ikindiyi birleştirdi. Sonra halka hitap etti. Sonra yürüyüp Arafat'taki vakfe yerinde durdu. 1395 vatfeler ve hükümleri Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme öğleyi. İkinciyi. Akşamı. Yatsıyı ve sabahı minada kılar. Sonra güneş. Doğunca Arafat'a hareket ederdi. 1396 vatfeler ve hükümleri İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah. Terbiye günü. Mina'da bize öğle, ikindi, akşamı, yatsıyı ertesi gün Zil Hicrenin 9'u sabahı kıldırır. Sonra Arafat'a hareket ederdi. 1397. Vatfeler ve Hükümleri Ebu Davud da yine İbn Abbas de Resulullah Aleyhissalatu ve selam terbiye günü öğle, Arafat günü de sabahı Mina'da kıldırdı demiştir. 1398. Vatfeler ve Hükümleri Ure İbn-i Mudar Rıfetka'yı Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu reçelema müzerife'de namazı kıldığı zaman geldim. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Ben Taym dağlarından geliyorum. Hayvanım da kendimde yorgunum ve bitkin düştük. Allah'a kasem olsun. Ey Allah'ın Resulü! Gelirken geçtiğim her. Dağın başında mutlaka durdum. Benim için haçıkç imkanı var mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Bizimle birlikte şu namazı burada kılıp, bizimle kalan, bundan önce de Arafat'ta geceleyin veya gündüzleyin kalmış olan, artık haçıkçını tamamlamış, haramlardan kurtulmuş olur. 1399 vatfeler ve Hükümleri Abdurrahman İbn Yamur edil-i Rabiallahu an anlatıyor. Bey Sülullah aleyhissalatu ve selam arafattayken iken, belli delalına şöyle ni'da edip duyurmasını emretti: Haçbe Arafat'tır. Kimcem müzerife gecesi fecrinde doğmasından önce atfe yetişirse, haçlı idrak etmiş demektir. Ey yanığım yine üç gündür. Kim ilk iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah kereppt etmediği gibi, tehir edine de bir günah kereppt etmez. 1400 vatfeler ve hükümleri H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kuzahta vatfe yaptı ve burası kuzahtır. Vatfe mahallidir. Cem'in müzeyifenin tamamı vatfe mahallidir. Ben burada kurbanı kestim. Binanın her yanı kesin yeridir. Kurbanlarınızı ellerinizde kesin buyurdu.